Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar. TV.net'e hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Yeni bir soruların peşinde ile bu haftada karşınızdayız. Bugün 3 zil hicce 1443. Ee, Osmanlı e, entelektüel hayatını hususen 16. yüzyıl e, Osmanlı entelektüel hayatını e, konuşacağız. Bu hafta Allah izin verirse İhsan Fazlıoğlu hocamızda Kıymetli hocam e, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Sen değilsin. Elhamdülillah, şükür. Ee, Fatih dönemini geçen hafta hocam girmiş idik. Bu hafta biraz daha ilerisine e, devam edeceğiz, Allah izin verirse. Ee, Fatih'ten sonrası, Fatih Sultan Mehmet'in ve Fatih belki oraya kadar tamamlamıştık aslında, e, o düşünce hayatını İstanbul merkezi. Bugün, bu haftada e, İstanbul'un bir felsefe bilim merkezi haline dönüşünü, Türkçe'nin bir ilim dili olarak ortaya çıkışı, kuruluşu Hı. ve tamamlanması belki incelmesi, örnekleriyle yine belki tarihi bağlamıyla konuşacağız. Buna başlamadan önce geçtiğimiz hafta içi iddi zannediyorum Milli Eğitim Bakanlığının bir uygulaması vardı Hı. okullara Türkiye'de yaşayan ilim dünyamızdan, sanat dünyamızdan, edebiyat dünyamızdan yaşayan Önemli isimlerin adları ile bir kütüphane, birer kütüphane açılması projesiydi. Liseler hususen değil mi hocam? Evet. Sizin de geçen hafta sizin adınıza Üsküdar'da bir okulda evet. açıldı. Projenin kendisi uzun zamandır görmediğimiz kadar yakışıklı ve güzel bir proje. Evet. Hususen lise öğrencileriyle ve okuldaki öğretmenlerle ilim, sanat ve düşünce dünyasının Önemli isimlerini buluşturması Milli Eğitim Bakanlığı'nın kıymetli bir hı. iş. O yüzden biraz çoğaltmak ve konuşmak istiyorum. Hı hı. Ee, sizin e, örnekliğinizde. Neydi o proje ne oldu hocam? Şöyle esas itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı geçen sene Türkiye'de tüm okullara kütüphane kurma sloganıyla yola çıktı ve hemen hemen Türkiye'deki tüm okullara kütüphane açıldı. Hı. İkinci aşamada ise bu e, okullarda e, belirli okullarda diyelim. E, şu anda hala hazırda yaşayan yazar, bir, e, akademisyen entelektüel kısaca e, öğrencileri ve öğretmenleri buluşturmak için bir uygulama devreye koydu. İşte diyelim ki İlber Ortaylı Hoca'nın ismini verdiler. Alev Aratlı e, Hanımefendi'nin ismini verdiler. Doğan ismini verdiler. Vefa Lisesi'ne verdiler zannediyorum İlber Hoca'nın e, ismini. Orada bir kütüphane açtılar. ...ismini verdi, ayda bir İlber Hoca ee, okula, oraya, gidecek. U, tabii, okula gidecek. Hmm. E, vazife veriyor aslında sana devlet yani. Hmm. Orada öğrencilerle sohbet edecek, i̇şte öğren, hocalarla, öğretmenlerle sohbet edecek. Böylece e, yaşayan entelektüeller, akademisyenler, e, aydınlar ile öğrenci ve öğretmen ortaokul, lise e, çerçevesinde... E, ...öğrenci ve öğretmen ilişkisini e, kurmuş olacak. Ee, bu devam edecek. Benim öğrendiğim kadarıyla. Üsküdar'daki e, 15 Temmuz Gazileri Anadolu Lisesi'ne de böyle bir şey yapmışlar. 13 bin kitaplık bir kütüphane kurmuşlar. Çok büyük rakam. Evet. Yani bayağı var. da büyük bir kütüphane. Yani çünkü 13 bin rakamına ulaşmayan üniversite vardır Türkiye'de. Bilmiyorum Kesin bilgim de, değil e, yani ama yok ama vardır yani. o kadar usahsız yani. davranmayalım ya. Ee, var mıdır? Yani bu hakikaten e, haya kırıklığı yaratır. E, i̇şte biz de orada vazifemizi yapacağız. Yani oradaki öğrencilerle ve hocalarla belli dönemler gidip sohbet edeceğiz, dertleşeceğiz işte. Belirli bir yol gösterecek eğer becerebilirsek yapacağız. Ha, eyvallah. Ee, bu dört, sayıyı bu sayıyı çoğaltacak yani Bak, Sadece İstanbul'da değil Anadolu'nun çeşitli illerinde orada çünkü yerel e, üniversiteler var. Oradaki entelektüeller, yazarlar, e, şehrin tanınmış simaları şeyle, orta eğitim ile irtibatlandırılarak bu uygulamaya devam ettirecekler. Hı -hı. İyi bir uygulama. Çok heyecan verici gerçekten, çok kıymetli. Yani bizim iş yükümüzü arttırıyor ama yapacak da bir şey yok. Neticede. Ee, ayda bir gitmek tabii büyük. 15 gün de gidebilirsin. Yani o Hı -hı. tabii o biraz senin vaktinle alakalı. Şey. Milletinizle evet. ilgili. E, hakikaten çok kıymetli Milliyetin Bakanlığı'nı tebrik etmek lazım. Evet, evet. E, kabul ederse, ettirirlerse Yalçın Koç Hoca'ya da İkna edip Antalya'da ona da böyle bir şey yapsınlar inşallah demiş. Olabilir. O de. Olabilir tabii. O artık Milli Eğitim Bakanı kendi kararı. Temenni ederek hocam. Biz haddimizi aşmayalım. Evet. Ee, eyvallah. Hayırlı olsun Aynen. diyeyim hocam. Teşekkür tekrar. Ee, şimdi hocam e, geçtiğimiz hafta biz e, Fatih Sultan Mehmet dönemi aslında büyük oranda. Onu hazırlayan süreci konuştuk. E, Fatih dönemi entelektüel hayatını Hı hı. büyük oranda çerçeveledik. O kadar zaten ayrıntılara gerek yok. Ee, Dev, televizyon programı çerçevesinde o kadar ayrıntıya giremedik. Evet, ayrıntıya girsek sadece o Fatih'in yanında taşıdığı neydi o adı hocam onun şey mi junk e, mu diyorsun evet, Gönk, o 4 e, Rusman Kütüphanesi'nde kayıtlı olan Evet geçtiğimiz evet. haftadan beri Can yani orada sıra ama çünkü doğa kitabı zannettim onu. Bugüne <gülüyor> kadar hocam herkes anlay her gördüğüm kişiye onu anlattım. Evet. Hatta bir tıpkı basımını yapabilir miyiz acaba? Kağıt değildir o muhtemelen. Kağıt, kağıt. Ne tür bir kağıtsa. Uzun, uzun. Conk, evet, bunun değil, bir dediğimiz. tıpkı basımını bir şey olarak. E, tamam, ketebe yapsın. Diye, e, onu da böyle düşünüyoruz bir taraftan. E. Çok heyecan vericiydi. Sadece onu konuşmaya çalışsak, Fatih'in kütüphanesini. Tabii tabii o zihniyet analizini yapsak. O bile yetmezdi evet, vakit ona. Evet. Ya da Fatih döneminde yapılan ilmi tartışmaları, hem dini hem dile ilişkin, hem matematiği ilişkin, hem felsefi ilişkin. Bugün vakit kalırsa ona biraz girmek istiyorum hocam. O da çünkü çok yani, heyecan verici ve merak. Tabii kaldı. yani anlatılabilir, bazı örnekler verilebilir. Bulmaca tarzında o bazen çok şiddetli böyle rekabet hmm. duygusunu artıracak şekilde cehriyan ediyor. Fatih orada biraz tırnak içinde insafsız bir siyaset duyguluyor ki bir hareketlenme olsun. Biliyorsun, gerginlik hmm. her zaman, çatışma ortamı her zaman hmm. üreticidir, doğurgandır. Bu siyaseti de takip ettiğini görüyoruz. Akan nehir tabii, durgun gölden. Tabii tabii o dönemde yazılan mesela mektuplar var. Ali Kuşçu'nun yazdığı mektuplar var, Gülamsın'ın yazdığı mektuplar var. Ulema arasındaki bu çatışma ortamının bazen insafsızlık derecesinde vardığı. Çünkü insan psikolojisiyle ilişkilendirirsek söyleniyor zaten. Bu, Ondan üzerine bu bağlamda mesela bugün siz biliyorsunuz içindesiniz çok uzun yıllardır. Türkiye'de akademide 30, öyle 35, bir çatışma 35 yıldır 35 yıl öyle bir çatışma var, var mı yok Var var. Var, var kısmi olarak var. tabi. Şimdi ilimde İmam Gazan ifade ettiği şekliyle birbirine zarar vermeme kaydıyla yarış iyidir. Hatta hasedi bile. ilimde hasedin bile anlamlı olduğunu söylüyor İmam Gazali. Birbirine zarar vermeme kaydıyla maddi ya da manevi hmm. o onu kontrol etme kaydıyla akranının çalışmalarını kendine örnek almak, onu aşmaya çalışmak, orada bir yarışa girmek, insanlığın e, bütünü düşünüldüğünde faydalıdır aynı zamanda. Bu e, Mısır'da bile böyledir. Yani tabletleri oku, orada bile benzer tartışmaların, yarışmaların geriliniklerin olduğunu okuyoruz. Bu tabi yani Platon'un Aristoteles'in Demokrites'e, Parmenides'e gösterdiği tepki. Biliyorsunuz Platon özel e, ekip kurup Demokrasyon metinlerini metin demeyelim de yani tabletlerini yazılı materyalini yok ettiriyor. Böyle bir çatışma tabii. Yani ideolojik pozisyonlar da söz konusu burada. O her zaman olmuş bugün de var, yarın da olacak. O biraz insanın doğasıyla alakalı bir şey. Ama dinç tutuyor tabii. Şöyle yönlendirme kaydıyla bu tür yani insanın doğasını tırnak alamazsın. Bastıramazsın. Yönlendireceksin. Yönlendirirsen Orada o insandan verim alırsın. Hmm. O bir şey üretir, bir şey ortaya koyar. Bastırmak, yasaklamak, askıya almak, e, sallantı halinde bırakmak e, o insanı toplumun başına bela eder. Hmm. Bu tabii o insan doğa, başka bir, bir yerde burası. İnsanın doğasını görmeden herhangi bir sistem kurmaya çalıştığın zaman da e, oturma olmuyor. Hasta bireyler yetiştirirsin. Ya da çok başarılı bir insanı o bütün içerisinde kötülüm hale getirirsin. Hmm. Değil mi? Yani çok e, zeki, efendim, üretici, ka, üretim kapasitesi ya da estetik sanat duyarlılığı yüksek olan bir kişiyi bütüne mahkum edersin. Belirli bir ortalamaya mahkum edersin. Onun için e, eğitim sistemlerinin en önemli handikapı e, kardelenleri, delenleri, ayrı kodlarını e, bütüne mahkum etmektir. Hmm. Orada işte o yaratıcı insan dediğimiz kişi ortadan kalkıyor. Bu çok zor bir iş tabii. Yani eğitim sisteminin doğası gereği ortalama bilgiyi nesiller arası aktarılama sokmaktır. Tüm eğitim sistemi böyle. Yani bu Mezopotam Babil'de de böyledir. Bizde de böyledir. Sizin toplumun ettiği bir bilgi var. Bu bilgiyi siz ilkokul, ortaokul, lise Bugün var zannedildiği hep vardı bunlar. Belirli oranlarda yaygınlığı tartışılsa bile. E, siz onu nesiller arası aktarıma sokarsınız. Çünkü örf budur. Örf adetten farkı. Adet davranış hafızasıdır. Örf bilgi hafızasıdır. Hmm. Siz bunu nesiller arası aktarıma sokarsınız. Ama bu ortalama eğer iyi yönlendirilemezse e, ortalamanın üstündeki insanların e, heba olmasına neden olabilir. Onun için buna çok dikkat etmek hmm. gerekiyor. Zaman zaman da böyle yani Dehaların, üstün zekalı insanların e, o bütün içerisinde ama bütünden ayrıştırdığından da onlar hasta olur. Bütünün dışında deha yetiştirmek ya da üstün zekalı insanı bütünün dışında eğitmek de problemli. Onun içinde tutarak ama onun seviyesi indirge indirgemeyerek hmm. e, o insanları nasıl yetiştireceğimize dair modeller geliştirmemiz lazım. O yüzden zaten zor. Zor, evet, çok Değil zor. Burada ailelere de e, ortama da çok büyük yük düşüyor. Bu, evet. Osmanlı padişahları hocam e, böyle kurumsal mı bugünkü anlamda e, denemez belki de oysa ne hani, müstakil hocalar ililiyle. E, Bunlarla hakkında çok böyle ayrıntılı için. bilgimiz yok. E, ama tabi sarayda. Özel eğitim gördükleri, özel ocalardan eğitim gördükleri ve evet. sıkı eğitim gördükleri biliyoruz. Nereden biliyoruz? Ürettiklerinden biliyoruz. Yaptıklarında bir bazı sanatkar oluyor, müzisyen oluyor, şair oluyor bir kere hepsi. Ya pek çoğu şair. O Biliyorsun, en Osman Haridağ'ın şartlarındandır şiir yazmak. Talikizade'de. Talikizade'nin, evet, evet. Daha önce yayınladığımız şekilde. Hı. Yazdınız. Evet. O başka bir bahiste ben yani orada. O, tü, o şiirin e, neden o kadar merkezi bir yer e, teşkil etmesi e, bahsine de girmek Şiirle istedim. Şiir müzik. Evet. Ama şöyle şimdi İbn-i mukaddimesini okursan, biliyorsun bu mukaddime entesan bir metindir de, e, hep onun devlet, devlet teşkilatı, coğrafya, topografya ve e, üretim araçları, üretim teknikleri üzerine yoğunlaşılır. Halbuki üç ciltlik eserin yarısına yakını ilim ve sanatlardır. Çünkü şehir kurmanın nihai amacı ilim ve sanatları üretmektir ve şehrin şehrin bu ilim ve sanatlar çok enteresandır. Şehirde insanın çürümesini engelleyen ya şey yapılardır şiir ve sanatlar ve İbn Haldun çok diyalektik bir şekilde der ki toplumda çürümeye başladığında bu ilim ve sanatlar o çürümü örtmek için de kullanılır aynı zamanda. Böyle özellikle şiir ve müzik Şiir ve müzik bir şehrin, bir medeniyetin, bir kültürün en üst üretim biçimidir. Yani bir medeniyette şiir varsa, müzik varsa o medeniyetin kalıcılığı garanti altına alılmış demektir yani. İşler sağlıklıdır orada. Sağlıklıdır tabii. Bu anlaşmalarımızda. Yani ne kadar seviyesi kötü olursa olsun bak, şiir ve müzik bir şeydir, yazıtura gibidir, birbirini besler yani. O açıdan o Osmanlı'nın İstanbul'dan sonra e, ürettiği yüksek şiir ve yüksek müzik bununla alakalı. Onun üzerine ayrıca konuşulabilir ama tabii şiirin tarihi ya da müzikin, müziğin tarihi benim işim değil. Onun o kültür hareketi içerisindeki yerine e, onun üzerine ayrı bir bahis açılabilir, düşünülebilir. Yani. Eyvallah, eyvallah. Hocam şimdi dediğim gibi geldik biz Fatih sonrası, orayı konuşmuştuk. Dolayısıyla e, oraya da şunu demiştik. E, İstanbul'un fethiyle 1453'le beraber e, Beylik'ten imparatorluğa doğru evet. bir geçiş söz konusu oldu. Ve bir yeni bir dönem açıldığında bildiği için Fatih e, kurumların yeniden evet. elden geçirilmesi evet. söz konusu oldu. Sonrasındaki hikayeyi konuşuyoruz i̇şte bu şu bu, anda. Evet, bu güzel girdin. Bu kurumsallaşmak üzerine özellikle durmak lazım. Çünkü devlet dediği şey esas itibariyle kurumdur. Bürokratik kurumlardır, hukuki kurumlardır, entelektüel kurumlardır. Çünkü o e, edi, yapılıp edilenlerin rasyonizasyonunu ancak kurumlardan takip edebilirsin. Hmm. E, o açıdan e, hemen akabinde, özellikle 16. yüzyılda en önemli hadiselerden biri o imparatorluk ufkunun gerektirdiği kurumların kurulması. Tabii biz entelektüel tarihçilerden bakıyoruz. Medreseler mesela. Bunun üzerine biraz konuşacağız. Ondan sonra ee, Darul Kura'lar e, ondan sonra Darul Hadisler Darul Şifalar e, Tıp Medresesi konaklar, meclisler ondan sonra e, e, Muvakit Haneler e, ondan sonra e, Endörün Mektebi ve sarayda kurulan güzel sanatların e, öğrenildiği atölyeler Tehzip, Ebru filan bir şey yapıyorsun değil mi? E, mimarlar yetiştiriyorsun. Yani zaten e, günümüze gelen tarafına baktığın zaman yani Selimiye'nin ya da Süleymaniye'nin ya da Sultanahmet'in üreten kültürün e, arka planını hemen tahmin edebilirsin. Yani o e, uzaydan getirilip buraya konmadığına göre. Değil mi? Yani şöyle bir tablette nasıl biz Babil dönemindeki matematiğin 3 aşağı 5 yukarı içeriğini tahmin edebiliyorsak çünkü belli bir denklem çözmek için gerekli olan asgari bilgi miktarını düşünebiliyorsak bir mimari eserden hareketle siz o dönemdeki medeniyetin, kültürün arka planını, birikimini, bileşenlerini tespit edebilirsin. Hmm. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman bu çok özür e, hocam. Kurum bahsi. Siz şimdi kurumlara gireceksiniz ama hmm. yıkılış devresinde yani siyasi ilmi açıdan söylüyorum dediniz ama Osmanlı'nın yine kurumlarını elden geçirmeye çalışması, yeni kurumlar ihtiyaç etmeye çalışması yine çözümü aslında orada arıyor. Tabii bu kurumlar bitmiyor ki. Yani hmm. 17. yüzyıl en çok medresenin açıldığı tarihtir bak. Çöküş diyorlar ya. Evet. 1600-1700. En çok medresenin kurulduğu Anadolu'da, Balkanlarda tarihtir. Tüm Osmanlı kurumlarının gözden geçirildiği, kalelerin, hanların, hamamların yeniden tamir edildiği, özellikle köprülerle başlayıp, e, evet. Avcı Mehmet e, dediğimiz e, 5. Mehmet döneminde Sultan Meclisi Mehmet döneminde neredeyse imparatorluğun tüm satındaki kurumlar gözden geçiriliyor. Yeniden organize ediliyor. E, Bu programların hiç, devamında ona geliriz ama mesela bir şeyi ıskalamışlar. Niye? Yani ki e, imparatorluğun en fazla medyası açılan dönemi dediniz ya yıl. Evet. E, aradıkları şeyi bulamamışlar. Yıkım gerçekleştiyse eğer. Ne Çok yıkımı? Bakıyorum. Yıkım, yıkım falan yok ki. O, o hikaye onlar ya. Ne yıkımı? Hangi açıdan? Siyasi, politik. Bak Ahmet Ham, tam bunların bir sözü var. 17. yüzyıl bizim milli kimliğimizin istikrar etti. Kurulduğu dönemdir. Hmm. Hat, müzik, edebiyat, halk edebiyatı. Senin bütün o büyük isimlerin o dönemde yetişiyor. Doğru. Ondan sonra mimari eserler. Ne yıkılmaz? Askeri açıdan Yıkıldığını düşünüyorsun. Hayır. Son sınırlarına ulaştır. Artık ondan öteye gidemezsin. Motorlu aracı icra etmen lazım. Hocam bizim sorunumuz İbni Haldun'un metniyle ilgili söylediğiniz az önce. Yani metnin büyük kısmı e, siyasi e, de, şey değil. E, siyasi tarih e, ya da sosyoloji Şöyle, metni değil diye. Biz bütün hikayeyi hep siyasi y okuduğumuz için. Bizim de. hakkımızda yapılan bir araştırma, kim yaptığını söylemeyeceğim. Yapılan bir araştırmada e, sorunumuz iktidar kaybı. Kaybı. Tamam. Yani e, ortalama bir Türk insanının zihninde e, kaybettiği gücün yeniden iade etmesi arayışı var. bir sto Tamam. Bugün hala var. Bugün hala var. Dolayısıyla tüm tarihi, bugünü, ilişkilerimizi, bu güç kaybı üzerinden okuyoruz. Hmm. E, buna Kemal Tahir işaret eder şeyde romanlarında. Başka yazarlar da işaret eder ama. Bu açıklıkta değil. Çünkü onların döneminde bu araştırma yapılmamıştı. Dolayısıyla bizim tarih okumamız da iktidar kaybı üzerinden yapıldığı için dikkat edersen en önemli problemimiz niye kaybettik? Evet. Nerede bir, bir neden bulalım, bir sihirli dernek bulalım, biz o kaybımızın gerekçesini versin, onu gidererek e, tekrar iadeyi kudret yapalım diye bakıyoruz olaya. Yani toplumların psikolojisi, Türk psikolojisini çok iyi okumak lazım. Ya Bizim arabayla ilişkimiz bile bir iktidar ilişkisidir. Bir güç ilişkisidir arabayla Kurumlarımızla, birbirimizle olan ilişkimiz bile böyledir. Bunu çok ciddi bir analizini yapalım. Bak dediğim ortaya çıkar. Benim kesef kanaatim bu tabii yani neticede. Şimdi şuraya gelelim. Bir imparatorluğu kurduysanız, o imparatorluğun sütunlarını iyi oluşturmanız lazım. Bu da kurumlarla alakalıdır. Şimdi devletin diğer kurumları bir tarafa kaleler açılır, çarşılar kurulur, hanlar, hamamlar o dönemin gerektirdiği yapılar ama şimdi sadece 16. yüzyılda kurulan, şeye baktığımız zaman kurumlar 250'ye yakın sadece İstanbul merkezli eğitim kurumunun kurulduğunu görüyorsun. 250'ye yakın. 16. yüzyılda? Tabii. Yani nüfusu düşündüğümüzde çok büyük bir rakam. Ee, nüfus da büyük. şu 1540'ta İstanbul dünyanın merkezi haline gelir. Tamam ama yine Ve sayısı 1740 olarak... 1740'a kadar 200 yıl sürer bu. Az bir iş değil yani. Bir şehrin 200 yıl dünyanın merkezi olması 1740'da Londra öne çıkmaya başlar. Hem nüfus bakımından hem ekonomik güç bakımından. Ee, İstanbul'un nüfusu yaklaşık yani değişir ama 800 bine, 1 milyona hiç ulaşmamıştır. Benim bildiğim kadarıyla o ikinci kaynaklardan yaptığım okumalar. Yani milyona vardığınızda hiçbir yerde söylenmiyor. Evet. Yine de büyük rakam işte hocam. Ama medreselerin senin anladığın anlamda medreseler şey değil. Büyük öğrenci içeren kurumlar değil. Onların belirli limitleri var. Ama neticede yine de tabii okullaşma açısından oldukça önemli bir sayı. Bak burada Fatih döneminde 30 medrese açılıyor. Beyazıt döneminde 33, 2. Selim döneminde 8, ondan sonra kanun dönemi en fazladır. 106 medrese açılıyor sadece İstanbul'da ee, ve civarında. Yani neredeyse hiç ee, ama iktidarda kalma süreleriyle de ilişkili. Tabii tabii. Ee, bir de şeyle, istikrar çok önemli burada. Yavuz Sultan Selim 8 yıl adam ama 6 yılı dışarıda. Ya bir de her yıl bir tane açmış. Mesela Fatih başarısız onanın zararı. Her yıl açamamış o. <gülüyor> o bakılmaz tabii buna. Hı? Yani 1600'e geldiğimizde 250'ye yakın kurum kuruluyor. Hı. Ve bunların kendi içerisinde bir hiyerarşisi var tabii. Medreseler hiyerarşiye kavuşturuluyor. Bir e, münazeme sistemi dediğimiz bir sistem kuruluyor. Yani mezunların kaydedildiği, görev taksimatının yapıldığı. Yani bir e, eğitim ...yüksek eğitim e, belli bir dile kavuş, kavuşturur. Buna mülazeme sistemi denir. Hı hı. E, bu tabii ileride problem yaratacak. İçe kapalılığı doğuracak. Hı. Dışarıdan gelenlerin e, içselleştirilmesini zorlaştıracak bu. Şeyi tekrar etmek isterim hocam. Şimdi araya kısa bir şey kaldı da o, o bahse girmeyin diye söylüyorum. E, çok kısa üzerine değinip geçmiştiniz birkaç hafta önce. Şöyle bir algı var ya bugün hala var. Medreseye gitti, e, hoca olacak bu medres öğrenciler için böyle bir eşitlik hayır, hayır, hayır. sadece kadı oluyor müftü oluyor bir sürü şey oluyor devlette göre nişancı oluyor filan bir sürü görev var esnaf olur yani eğitimi tabii, aldı tabii, tamam tabii, ve tabii, başka tabii, bir tabi tabi İstanbul'da kasap müdavisler var efendim hmm. tabii, ara, taksici müdavisi yok ama <gülüyor> o, o, yo, o yanlış bir halk yani bir insan bir de medresinin çeşitli dereceleri var bir dereceden sonra devam etmeyebilirsin ona göre bir vazife alırsın ee, Anadolu medreselerin kendine göre bir tabiatı var. Tamam. Burada biz genelde konuştuğumuz devletin e, ihtiyaçlarını karşılayan medreseler. Devletin dışında, devletin kontrolünün dışında da medreseler var. Kontrol derken şey anlamında, e, oradan yetişenler devlet görevi almıyor. Bu mülazeme sistemine dahil olan medreseler olmayan medreseler var. Mülazimet almak büyük bir iş. Devlette görev almıyorsa ne yapıyor? İhtimi görüyor? İşte ne bileyim Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor, hesap yapmayı öğreniyor, kültür öğreniyor yani. Sonrasında Hiç, kendi işine bakıyor. İşine bakıyor ya da eğer küçük camilerde ihtiyaç varsa köylerde imamlık yapabilir ya da hmm. başka görev alabilir. E, bütün medreseler devleti münazeme sistemine dahil değil. Onu demek istiyorum. Hmm. Bu medrese sistemi tam bir analizleriniz yapmış değiliz. Eğer e, Bilgin Hoca'nın çalışmaları tamamlanırsa İnşallah. o zaman... Ee, tam bir dökümün. Dolayısıyla çıkardınız. bu e, 244 mi dediniz? Evet. Toplam bu rakamın tamamı. Ama bu sıfır medrese değil. darul Kullarılar var. Ee, darul Darül Hadisler var. darul Şifalar var. Hmm. Tıp Eğitim kurumları. Topdükünün. Eğitim kurumlarının toplamı 250'ye yakın. Hmm. Sadece bir yüzyıl içerisinde. Kurulu. Evet. O dönemin nüfusunu düşünürsen, o dönemin imkanlarını düşünürsen oldukça büyük bir rakam. Hmm. Bu bir okuma yazma kültürünü oluşturuyor. O dönemin şartları içerisinde. Bir kütüphane bir okuma kültürünü oluşturuyor. Da bunun yanında saray, bir eğitim kurumu. Endörün değil sadece. Orada atalyeler var. Ebru, teyzip filan ince işçilik yapılan hmm. yerler var. Meclisler ve konaklar var. Buralarda da ilim yapılıyor. Yani ilim bizim anladığımız anlamda değil o dönemde. 24 saat ilim yapıyorsun. Biz sabah 9'da gidip akşam 5'de dönülmüyor ya. Hep beraberler bunlar. Camilerde bulunan. Tabii da, tekkeler, zaviyeler, Mevlevi haneler mesela, musiki, edebiyat, eğitim merkezleri, vakıf haneler, küçük araştahanelerdir onlar. Orada e, belirli astronomi aletlerini kullanmayı öğreniyorsun. Diploma e, bugünkü gibi miydi hocam? Yok, icazet. Yok hani kurumdan diploma merkezlik. Kurumdan almıyorsun. Bugün biz kurumdan al İstanbul Üniversitesi, İdlibatörüktesi, felsefe bölümü mezunu oluyorsun. Tamam. İstanbul Medeniyet Üniversitesi, tıp fakültesi mezunu oluyorsun. Ama oradan hocadan icazet alıyorsun. Tamam. Yok. Yine de diploma merkezli midir? Yani bir cami halkasında diyelim. Tabii tabii, icazet önemli. Hmm. Yani sen dışarıdan geldin diyelim, icazetini göstermek zorundasın. Kimden ne okudun? Hangi ilimleri okudun? Hangi kitapları okudun? Hangi konuları okudun? Ne kadar okudun? Onların hepsi bellidir şu kitabı benden okudu, şu kitabı şuraya kadar okudu. Ve bir de hatta bazı icazetnamiler çok ayrıntılıdır. Şu yöntemle okudu. Çünkü çeşitli okuma biçimleri var. Kafana göre okuyup böyle geçemiyorsun. Yani. E, i̇tkan yöntemiyle okudu, tahkik yöntemiyle okudu, filan okudu, filan okudu diye o bile verilir bazı. İcazetler de çeşitlidir. Genel icazet vardır, eser icazeti vardır, konu icazeti vardır. Mesela fıkıh bir konudur. Ama diyelim ki benden Tusi'nin astronomi kitabını okudu diye eser icazeti de var anlattı mı? Dolayısıyla e, icazetin yoksa o konuda konuşamıyorsun ya da dinlenmiyorsun. Ya yani konuşursun da bedenin ödersin. Dinlenmiyorsun ya da bu günden farkı da bu. Tabi tabi tabi tabi yani o belli bir disiplini var o işin kafasına göre olmuyor işler. Hı. Bir parantez soru hocam zannediyorum bir ara vereceğiz şimdi. Ee... tabi burada şey de var özür dilerim bu hekim başlık e, müleccim başlık cerrah başlık ve muhak e, e, muhakkithane sisteminin kurulması da bu dönemde yani şunu demek istiyorum kısaca son cümle olarak e, imparatorluk bir rasyonizasyona sahip bir makuliyete sahip yani hmm. böyle gelişi güzel hissi yapılar değil o kurumlar eşliğinde e, belirli bir girdisi çıktısı var ...belirli bir e, yönlendirmesi var, belirli bir mantığı var. E, eğitim sistemi de bunun bir parçası. Her şeyiyle. Buradaki eğitimi sadece nazari bilgi için değil, sanat bilgisi, zanaat bilgisi, estetik bilgi, edebiyat bilgisi, şiir bilgisi falan... ...hepsini birlikte düşündüğün zaman neredeyse 16. yüzyılda e, baklava tepsisi gibi hepsi oluşuyor. Hmm. Birbiriyle ilişkileri de, sınırları da belli olmak kaydıyla. Bunu nereden anlıyoruz? O dönemde üretilen eserler, yazılan kitaplar, orada yetişen şairler, mimarlar. Yani bunlar boşlukta oluşmuyor yani. Mimarlar dediniz, tam onu soracaktım ben de. Fatih döneminde şifahane açılıyor demiştiniz ilk. şifahane açılıyor şey, tabii. Tıp medresesi. Tıp medresesi, kanun döneminde. Kanun döneminde sonra evet. biraz daha. Daha bir ee, şifalar ile Mimariyle ilgili bir kurumsal eğitim. E tabii enderinde var ya. Sadece Enderun'da mı? Bu 200 küsür medyasyonun içerisinde yok, var yok, mı? Yok yok. Orada nazariyat okutulur sadece. Pratik ameliyat okutulmaz. Ee, Usta bu, çırak şekliyle şöyle, mi? Şöyle, bilginin tamamlayıcılık ilkesi her zaman iş başındadır. Bugün de böyledir. Sizin için üniversiteler ne demek? Üniversite, farklı departmanları olan disiplinleri bir arada tutan demek. Unity, oradan geliyor. Üniversite, hmm. birleştiren, bir araya getiren. E, tıp fakültesi var, edebiyat fakültesi var. Değil mi? Üniversitenin çeşitli fakülteleri var. Aslında bilginin o parçalanmışlığı, disiplin düzeyinde parçalanmışlığını bir arada tutuyor. Bu her dönemde, Babil'de de böyledir. E, i̇ş başındadır. Hmm. İfade biçimi farklıdır. E, dolayısıyla diyelim ki siz nazari bilgiyi medresi okutursunuz. Estetik bilgiyi, sanat bilgiyi tek kez zaviyede okutursunuz. E, konaklarda okursunuz. Sarayda teknik bilgiyi okutursunuz. Yani bilginin o toplumun ihtiyaç duyduğu oranda çeşitli kurumların o bilgi üretir zaten. Hmm. Ama ne deseler nazar iyi bir çerçevede eğitim veren O üzerine konuştuk zaten. Daha da konuşacağız. Tamamdır hocam. Burada bir ara vereceğiz. Aradan sonra inşallah o kurumların içeriğine dair belki. Zihniyetine dair. Belki. Zihniyetine dair, yöntemine konusuna dair konuşacağız. Kısa bir aradan sonra soruların peşinde burada devam edeceğiz yeniden merhabalar soruların peşindeye devam ediyoruz 16 yüzyıl Osmanlı entelektüel hayatının e, kurumlarını e, na girmiştik Aslında kurumlarını konuşmaya başlamıştık şimdi hocam kurumlara dair sizin mesela sizin için ayırt edici, dönemde Fatih döneminde 30 dediniz. Beyazıt döneminde 33. Selim döneminde 8. Hiç i̇şte saymaya gerek yok onları. Evet. evet. yakın kurum demiştiniz. Orada dönemi için, sizin için şaşırtıcı, ilginç gelen bir hamle var mıdır? Ne açıdan? Eğitim kurumu. Yani şimdi diyelim ki Süleyman medreseleri kurulduğunda hı hı. dönemin en büyük külliyesi olduğu için onlar en üst seviyeye çıkıyor. Ee, ama içerik olarak ya da o imparatorluk ufkunun e, ifadesi olarak ortaya çıkan yani bir kırılma dönüşüm anlamına gelmiyor bu. Hmm. İşte tıp medresinin kurulması biraz istisnai bir durum. Çünkü İslam dünyasında e, med işte tıp eğitimi büyük olan dağrı şifalarda. Teorik tıp eğitimi ve pratik eğitim orada veriliyor. Ama teorik tıp eğitimi vermek için bağımsız bir kurum kurmak biraz e, işte İstanbul şehriyle biraz da şeyin İslam medeniyetindeki tıp e, zihniyetinin geldiği yapıyı gösterir. Muhakkethaneler belki bu kadar yaygınlaşması bir istisnai durumdur. Büyük camilerde hemen hemen e, muakkethaneler var. Anadolu'yu saymıyorum. Hemen hemen her yerde muakkethane var. Çünkü vakit tayinlerini oradan yapıyorsunuz siz. Çok somut bir ihtiyaç. E, tabii, tabii, küçük birer astronomi eğitim merkezi gibi çalışıyor bunlar. Sadece vakit tayin yapıp bırakmıyorlar, takvim hazırlıyorlar filan. E bir de tabi yine devletin ihtiyaçlarına paralel olarak e, belirli bilim dallarını temsil eden kurumların kurulması. Meclim başlık böyle bir kurum. Astronomiyle, e, takvimle filan ilgileniyor e, Hekim başlık hmm. Osmanlı ordusunun ihtiyacı var. Devletin, toplumun ihtiyaçları var. Ve cerrahlığın da özel bir statü kazanması. Daha önce de söyledim. Cerrahlık klasik yerine Bir bilim değil. Bir zanaat. Ve cerrahlar göçebe yaşayan insanlar. Çünkü ameliyatlar büyük oranında sıkıntıyla Sonuçlandığı için. Ama Osmanlı Devleti özellikle ateşli silahları kullandığı için e, yara, cerrahi yaralar çok fazla olduğundan dolayı özel bir kurum kuruyor. bunun hmm. için Ve özel, malum işte sabuncu olduğundan itibarında cerrah ilmine özel bir önem veriyorlar. O dönemin imkanları içerisinde. Bunlar belki dikkati çeker. Çeken şeyler olarak görülebilir. Ama her kurumun kendine göre o dönemin şartlarında bir tabiatı var. Bir işlevi var. Bir ihtiyacı gideriyor yani. Hiçbir şey spor olsun yapılmıyor. Hmm, eyvallah. Eyvallah hocam. Şimdi kurumlara mı geçelim? Yok şimdi kurumların zihniyetine de bakmamız lazım. Şimdi muazzam bir kurumlaşma var. Dediğim gibi Balkanları düşünürsek, Anadolu'yu düşünürsek e, muazzam bir ağ var ortada. Her yeni karşılaşılan coğrafya, fetih, e, temas sonrası e, yeni bir şey ekleniyor, çıkarılıyor mu? Bunlar cüzi şeyler. Şimdi Mehmet Genç çok güzel bir ifadesi var. Tebriz'deki Osmanlı kurumlarıyla Belgrad'daki Osmanlı kurumları ve orada çalışanlar birbirini görmüyor ama üç aşağı beş yukarı senkronize çalışıyorlar. Ortak bir zihniyetin temsilleri hepsi. Elbette üniform e, değil, tek biçimli değil. Bu tek biçimlilik çağdaş bir hadisedir. E, o dönem oradaki e, coğrafyanın ya da zamanın şartlarını da dikkate alıyorlar ama mahiyet itibariyle büyük bir değişiklik yok. Karşılaştıkları şey dolayısıyla Yani aslında yani Şöyle diyebilirsin büyük bir orkestra var İstanbul'dan sopa sallanıyor Herkes kendi es çalıyor ama Olağanüstü bir aynı çıkıyor ortaya tamam Böyle düşünebilirsin yani Bir vücut gibi hareket ediyor evet, yapı evet, evet. Peki o vücudun Kendi içerisindeki serüveni Yani Fatih Beyazıt Selim Kanuni Diyoruz burada bir aralık var Selim dönemi mesela Selim döneminde Biz Arap dünyasının Fetihleri evet. sonrası malumunuz orada matur ediliğin sonrasında o temas dolayısıyla herhalde matur ediliğin zayıfladığı geri çekildiği eşariliğin gündeme geldiği yükseldiğine dair şeyler söylendi konuşuldu yazıldı yazılıyor söyleniyor hatta yeni bir durumla temas edildiği için. Yani şeytan avukatlığına mı soyunuyorsunuz şimdi? Ee, bu var mı? Yani şöyle, biz hani buraya gelene kadar İstanbul, Bizans'la ilişkiler, hı hı. işte tüm serüven aslında, serüvenimiz boyunca, hı hı. o temasın yeni ilişkilerin, yeni meseleler doğurduğu. Hı hı. Ama önemli bir kısmı yeni bir şeyle karşılaşma. Şimdi bu şeyin kabul edilmesi için bilmedikleri bir dünya ile karşılaştığı var varsayımını kabul etmek lazım. Ama yektan sormuş olayım size. Ya, tamam bu... elbette ama şöyle o ece geçirilen Arap dünyası zaten yabancı bir dünya değil ki. Evet, Bizans değil o yani. Zaten, de... zaten bilmedikleri bir şey oradan değil. Oradan geliyorsun zaten. Şimdi evet güzel. Yani oraya girelim tamam. Şimdi ee, bu tür düşünceler aslında içinde yaşanılan durumu gerekçelendirmek için geriye doğru yapılan yansıtmalar ve çağrışma yoluyla yapılıyor bunlar. Hmm. Ne demek çağrışma yoluyla yapmak? Şimdi siz şu kalem e, önüze koyduğunuz zaman bir kalem nafsı var. Değil mi? Kalem diye yazarsın. Ve bu kalem nafzının zihindeki bir içeriği var. Buna mefhum diyoruz. Bir de o bu mefhumun e, mütavakat ettiği bir dış dünyada bir nesne var. Buna da mistak diyoruz. Evet. Onun için kullandığımız kavramların lafız cihetinden e, bugün aynı olması mefhum ve mistakın aynı olmasına gerektirmiyor. Bak şimdi bir örnek vereyim sana. Hoca. Bugün hocanın bir anlamı var değil mi? Ee, ama 15. yüzyılda gittiğinde, işte böyle yazı yazmışlar işte. Bu ayırıma dikkat edin. Zade diye bir alemimiz var. Şimdi bak çağrışım yoluyla arkadaş nasıl düşünüyor? Zade oğlu demek, hoca oğlu. Demek ki bunun babası müderris. Müderris'in oğlu olan hoca Zade diyor. Halbuki 15. yüzyılda hoca, tacir demek. Hocazade de tüccarın oğlu demek. Şimdi ne oldu? Hoca lafı bugün onun aynı lafız olduğu için ne zihindeki mefhumunu aldı oraya taşıdı mistakı da karmakarışık oldu. Hmm. Ya da Fazıl Ahmet Paşa diyorsun erdemli bir adammış. Halbuki Fazıl müderris demek 17. yüzyılda. Tamam. Şey bağlamında da değişiklik söz konusu. Değil mi? Metin ve disiplin. Yani imam. Şey, ya şimdi tabii. Bak bunlar o kadar büyük sonuçlara neden oluyor ki mesela bak çok tehlikeli bir örnek vereyim sana. Edrak, etrakı bir idrak. İdraksız Türkler tabiri var. Evet. Bak görüyor musun Osmanlı döneminde Türklere idraksız deniyor. Halbuki idrak bilim demek, bilgi demek. Cahil Türkler demek o. Hmm. Cahil Türkler e, demek. Takı bir takı Cahil, Cahil Türk. Okuma yazmayı bilmeyenler yani. Hmm. İdrak çünkü e, mukayyet, takhid edilmediği, kayıtlanmadığında bilgi anlamına gelir. Klasik gelenekte. Fuzuli kitabında onun tanımları evet. verdim. Şimdi, bak bugün sen e, Doğu Türkistan'da Uygurlar bazı bölgelerde Kara Türk derler. Kara Türk. Ne demek? Cahil Türk. Kara Cahil'deki cahil ve kara eşi ay eş anlamlı tekrar ediyorsun aslında. Hmm. Tamam mı? Ya da e, ta Orun yazıtlarında Kara Bodun. Halk Debek. Evet. Ama işte okuma yazma bilmeyen e, kültürü kültürden nasibi olmayan anlamında ama La, bir şey aşağılama aşağılama değil onu, demek istiyorum. Şey ha, onu demek istiyorum yani, lafız, mefhum ve mistak ilişkilerine dikkat almadığın zaman doğaçlama düşünürsün masa başı felsefe yaparsın ee, bak şimdi bu karabonun kelimesini nasıl çevirmiş bizim bir hanefi, maturidi alimimiz es-saladu'l-a'zam tam literal tercümesi şu en büyük kara nokta halk demek bu ve onlar için akait metni yazmış. Yani okuma yazma bilmeyen, kültürlü olmayan insanların bilmesi gereken asgari dini bilgiler nedir? Bunun için İlmi yazıyor. Semerkantlı bir alim. Şimdi o açıdan dikkat etmekte fayda var bu konu. Şimdi gelelim senin soruna. Bunu oraya uygulayacağım çünkü. E, eşari kelimesi ile eşa ile kelimesini karıştırıyorlar arkadaşlar. Metinlerde ikisi de geçer. Hmm. Tamam. Şimdi eşari lafız olarak nedir? mefhum olarak nedir? Mistahkı nedir o dönem için? Bunu bileceğiz. Eş, eşari, eşaira farklıdır birbirinden mesela. Dosturul elema cilt 1 sayfa 185-187 Bak ezberimde çünkü çok kullanıldığı için bunlar. Hmm. Söylüyorum sana. Şimdi e, eşari kelimesi kullanıldığında mutlak anlamda maturidinin karşısında kullanılır. Yani falanca eşaridir demek ben maturidiyim demektir. Tamam mı? Metinlerde de böyle geçer. E, eşaire kelimesi ise iki anlamda kullanılır. Eğer mutezile, metinde bağlamda mutezileden bahsediliyorsa, eşaire maturidi ve eşari demektir. İkisi birlikte. ehl sünnet yani. Hmm. Eğer hükema, meşşai yani felsefi bir okuldan bahsediliyorsa... Topyekun mütekellimun demektir. mutezilede de dahil, zahirler de dahil. Yani İslam dünyasındaki mütekellimun dediğimiz sınıf kastedilir. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Onun için hangi şeyden bahsediyorsunuz? Lafız ortak da bunun mefhumu ne? E, Mistakı ne? Bunu birbirine karıştırıyorlar. Metinleri de okurken bu ayrımı yap yapılmıyor. Halbuki orada hiçbir şey boşuna kullanılmıyor. Bu bir konu. Başka bir küçük Bir detay ama bütün anlatıyı ve hikayeyi Nasıl yıkar. Nasıl küçük olsun, bütün metinleri okuyorsun. Kalel eşair diyor. Kalel eşariyyun diyor mesela. Hmm. Bu ta tabirler de ona de göre değişir. Her şeyi değiştiriyor. Tabii. İkincisi ya da üçüncü neyse, ise ile kelamı birbirine karıştırıyorlar arkadaşlar konuşurken. Akaid başka bir şeydir, kelam başka bir şeydir. Akaid esas aldığında Osmanlılar değil, 960 yani 1040'dan itibaren ki Türk devlet geleneği Maturidi, Hanefi'de, Türkiye Cumhuriyeti'de de dahil. Kurucu unsurdur bu. Bundan vazgeçemezsin. Milleti değiştirmen lazım. Milleti. Bak. Bu milleti değiştir. Yeni bir devlet kur o zaman. Ee, te tekrar edin hocam. 960'dan. Mışta Cendilmiyor muyuz biz? Evet. Hangi coğrafyaya iniyoruz? Ha, e, Karahanlı. E, nedir onun adı? Samanoğulları ve e, Gazneliler. Bunlar Hanefi de hepsi. Evet. Ve sen de bunu alıyorsun. Ve devleti kurarken de bunu kurucu bir unsur bak kurucu. Bunu çekip aldığında Türk milleti oradan kalkar. Bu kadar açık bu. O tarihten 2022 M. bugüne Hala, kadar ailedir. devletin kurucu unsurudur Hanefi'lik Maturi delik. Oyun değil bu yani. buna Dolayısıyla Osmanlı meddeseleri zihniyeti akaid düzeyinde hep maturididir. Okutulan metinlere bak. Şimdi adam Arapça metinleri okuyamıyor. Gidip okusa da Arapça bilse de o metinleri anlamıyor. Oturduğu yerden bugün bugünü esas alıp ona bir geçmiş üretiyor. Sallıyor. Ona kafa gazı diyorum ben o. Bilgi değil o. Meldese'deki okutulan metinleri bir say bakayım. Akait alanında hangi metinler okutuluyor? Neshefi'nin akaidi, Taftazan'ın, Şerim, molla, yani. Kaç tane metin yazılmış Mesela irade-i cüziye, külliye mesajda biz eş Hayır arkadaşım bir mukaddim El Erbağar. Er -Mukad Teklif dergisinin özgürlük sayısının onunla ilgili Asım Köksal Hoca güzel bir yazı yazdı. Bu literatürle alakalı e, şeyin nedir? E, zade 18. yüzyılda ilk yarısında e, hafif tertip Selefi Kadızadeli bir kafa olmasına rağmen e, irade konusunda yaptığı tartışmada bir eşyar eleştirisi yapar. Maturidiliği savunur. Çok yaygındır bunlar. Yani metinleri bileceksin. Yani Okutulan akayet metinleri ve bir de akayet metinle ilişkin mesai metinleri, küçük meseleler. Bunlar yap şeyler. Kelama gelince, kelam ortak zaten. Kelamda şey olmaz, eşya ile yani maturidi ve eşari ikisi aynıdır orada. <gülüyor> ne demek bu? Şu demek, şimdi şu kalemi, kalemi ilişkin sen bir şey bakış açısı geliştiriyorsun. Nazari bir perspektif geliştiriyorsun. işte rasyonelist oluyorsun, empirist oluyorsun, pragmatist oluyorsun, idealist oluyorsun değil mi? Çeşitli felsefi pozisyonlar var. Eee kelamcıların bu kalemle ilişkin pozisyonu aynıdır. İster eşarî olsun, i̇şte ister mahkemedir. hatta mu'tezile bile aynı da neredeyse. Bu nesnenin kurucu unsurları nelerdir? İşte cevheri ferttir. Ee, kelam atomculuğu diyoruz biz buna. Bilgisi de bunun işte şu şekilde elde edilir. Buna izafet teorisi diyorlar. Ee, burada bir farkı yoktur. Kelam aynıdır yani. Ee, kelam metinleri ortak olduğu için bunu Akay'da taşıyor arkadaşlar. Kasete-i Nuni'ye baksınlar Hızır Bey'in medresine okutulan. Ya da Uşin'in metnine baksınlar. Olur mu öyle şey? Bunlar dediğim gibi e, malzemeyi bilmeden, yani gökyüzüne bakmadan gezegenler teorisi geliştiriyor arkadaşlar. Kozmoloji yapıyorlar. Büyük oranda e kendi düşüncesini yedirmek, ideolojik bir sahip mi demek lazım yoksa bu yani yanlış... Yine o iktidar kaybıyla ilişkili düşüncesini biz niye geriledik, niye çöktük? İşte eşarileştik canım. E peki güzel kardeşim, Hindistan Hanefi Maturidi niye çöktü? Arap diyasının fethetti Hindistan. Orada 800 milyon Müslüman var. idi Hala da Hepsi Maturidi ve Hanefidir. Bir de vatedi vücut sosu katıyorlar işin içerisine. İşte vahdeti vücuttan uzaklaştık e, malay dünyası 400 milyon hepsi vahdeti vücutçu adamlar da fakih kelimesi mütekelim kelimesi yok zaten sufi kelimesini kullanılar her şey için adamlar tıpkı bildiğin vahdeti vücutçu her şeyleri fıkıhları da kelamları da akayitleri de yani işte Hollanda işgal etti o işgal etti Han Müslümanları 150 milyon Han Efi Maturidi işte bu bu kadar ucuz e, böyle bir sihirli dernek bulalım bu filozofların şey var ya filozof taşı e, iksir bulalım. Her şeyi izah edelim. Ya altyapıya biraz baksana. sosyal şartlara bak, ekonomik şartlara bak, politik şartlara bak, askeri şartlara bak. Onlar çalışmayı gerektiriyor tabii. Böyle salla. Böyle o kadar kolay mı bu iş? E, okutulan kitapları koyalım önümüzde. tane edelim bakalım. Ondan sonra bu çıkarımları yapalım. Bunlar doğru şeyler değil. değil o zaman belki işte şimdi o e, kurumlarda e, okulan eserlerin şimdi ontoloji ve epistemolojinin aynı olduğu bir bakış açısı birbirinden ayrı olamaz zaten. E, maturidi ontoloji ile teknik konuşayım artık. E, eşari ontoloji aynıdır. Maturidi epistemoloji ile Eşari epistemoloji aynıdır. Akait kısmında, Sem'i ilahiyat ki farklar e, zaten Furuk kitaplarında hep canlı tutulmuştur. Hiçbir zaman Osmanlı alimleri bu konuda taviz vermemiştir. Onlarca hatta yüzlerce metin var bu konuda yazılan. Bir de medeniyet okulundan usulü fıkıh kitaplarına bak ya hepsi hafif kitap şeyidir bunların metinleridir. Öyle öyle ucuz şey değil bunlar. Şimdi ben sana mesela bir taksimat yapayım. Siz yapmadan demin ki söze dair ben biraz daha açmanızı isteyim hocam. 960'tan bugüne ee, Türk devlet Aklı geleneği millet yapısı. Yani bu bu gelenek ama. Yani ben öbür geleneklere bakmıyorum. Altın orada daha nefi maduriydi bak çöktü gitti. Yani şeyden büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanlı Cumhuriyet Türk aynı hattır bu aynı çizgidir. Ee, bunun kurucu unsuru bak. Yani şey renk değil bu. Renk Değişleri kırmızıya boyarsın o değil. Kurucu çektiğinden parçalandı. Olmazsa olmaz. Olmazsa, bak, olmazsa olmaz tabi. Hanefi Maturi. Hanefi Maturi dediniz, Cumhuriyet dahil buna. Cumhuriyet burada daha şedittir ya. Hanefi daha, şedittir. Tabii, daha şedittir, daha tek biçimcidir çünkü, ulus devlet olduğu için. Peki, buna deliliniz nedir diye sorsam. Yani sadece medreselerde okutulan eserler üzerinden mi bunu böyle ifade yazılan ediyoruz? Yazılan eserlere bakabilirsin, ben sana yüzlerce eser sayayım, yazılan eserler. Osmanlı Devleti'nin yazılan eserler, tartışmalar, ben nasıl başka çıkartacaksın bunu? Hmm. Ya eğitim sisteminden çıkartsın ya da o eğitim sisteminde yetişen insanların yazdığı eserlere yaptığı tartışmalara bakarsın. Sadece irade konusunda yapılan tartışmaları al. Neredeyse Osmanlıların hepsi eşari eleştirisi üzerinden sistemini yürütürler. Daha ne diyeyim ben yani? Hmm. Ee, siyasi... Ama o metinler yazma. Okumak lazım tabii yani. Hmm. Kütüphaneye gitme. Süleymaniye'ye İngiliz gelsin, Amerikalı gelsin, Japon gelsin. Sen evindeki masadan otur salla. Hiç görmedim ben orada kimseyi çalışırken. Öyle olmaz o. Yani konuşanları kastediyorum orada yoksa çok hocalarımız var. Yani o konuşanlar hiç görmedim oralarda. Hiçbir yazma okurken, hiçbir metin analiz ederken çünkü kültürümüz yazma kültürü ve bunun %80'i yayınlanmadı. Yayınlanan da çoğunda problem var birçoğunda onların tercüme edilecek, onlar o bilgileri özümseyeceksin. Daha dur. Mehmet Genç Hoca rahmetli e, mesleğinde 50. yıl e, toplantısına katıldım. Hep anlatırım. Mehmet Hoca şöyle başladı rahmetli. 50 yıldır bu işle uğraşıyorum. Neredeyse diye sorarsanız henüz daha başlangıç başlangıçtayım. Kapıdan içeri girmedim. Diyor. Ama arkadaş daha bir yıl harcamadan e, büyük ahkam kesiyor. Bunlar doğru şeyler değil. Bakın sözün bir sorumluluğu var. Siz belli bir yerdesiniz diyelim ki belli bir entelektüel uğraşınız var ya da belli bir makamınız var. Sözü söylediğinizde bu sözün etkilediği insanların vebaldesiniz üzerinde böyle ezbere konuşmamak lazım. Şimdi kend... ne demiştik hatırla daha top bu da şey soruların peşindeği konuşurken şu anda benim söylediğim cümleler bile 25 yıl sonra çöp olabilir dedim değil mi hatırla. Evet. Çünkü malzeme değiştikçe ben kendi fikirlerimi değiştiriyorum. İnanılmaz malzeme var. E ve bu malzemeyi okudukça, nüfuz ettikçe e kanaatlerimiz değişiyor. O açıdan çok böyle şey konuşmamak lazım. Hmm. Mutlak e, ve ayrıştırıcı e, meseleyi künhünden yakalamışım gibi konuşmamak lazım. Sözümü bulmuş Biraz gibi. Olmak ki lazım. ki verdiğiniz oran itibariyle hocam, e, ve Mehmet Genç Hoca'nın Allah rahmet etsin, bir kez daha söylediği çok ağır. Yüzde sekseni yayınlanmadı diyorsunuz. Tabii. Bu bizim... Hele hele felsefe metinleri, e, yani düşün, dini metinler çok çalışılıyor da, bu felsefi, düşünceler metinler daha dur yani. yani dolayısıyla aslında biz Türk düşünce tarihini niye bilmiyoruz sorusu niye yazılmadı yazılmadı sorusunun cevabı bu işte bak şimdi e, iki şey söyleyeyim sana hani konuyla al alakalı olarak e, bizim bir İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarih bölümünde Taha Yassin Aslan evet. meslektaşımız e, Oxford'ta çalıştı sana belki söyledim onu orada şunu keşfettiler. Orada bir projede çalışıyor. 17. yüzyılda İngiltere'deki üniversitelerde Arapça metinlerden çok Türkçe metinler okutuluyor. Mesela bunu daha yeni keşfediyoruz. Nereden keşfediyoruz? Oradaki bizzat İngilizlerin başlattığı bir projeden keşfediyoruz. Yani öyle kolay değil bu işler. Daha dediğim gibi ben 40-35 yılımı doldurdum bu işte. Hala daha yazma keşfediyoruz, metin keşfediyoruz. Ve oralarda hakikaten e, ayrıntılarda değil, bazen esastan e, bakış açımızı değiştirecek e, metinler çıkıyor. Bir de o metinlerin e, idraki anlaşılması bakımından da yepyeni okuma biçimleri elde ediyoruz. Kabataslak bildiğimiz hmm. genel çerçevenin dışında bir de içine girdiğimiz zaman, diyelim ki İbrahim Halit çalışmalarıyla çalışmaları ile biz i̇bn Sina'cı doğa felsefesinin, ee, o modelin nasıl etki yaptığını Avrupa'ya ve İslam dünyasına bunun hatta bazı nasıl yanlış anlaşıldığını, okült bilimden ortaya çıkmanın sebep olduğunu tespit ediyoruz. Daha yeni bunlar. Ya da ki Bu en şöhretli. En isim. şöhretli halimiz. Yani o açıdan biraz dikkatli olmakta fayda var. Bu tür şeylerde kolay kolay Harita çıktı mı peki hocam? Hani %80'e çalışılmadı tamam. Ee, peki işte kalan eserler, kaybolan eserler yani orada dair... Orada biraz daha iyiyiz. En azından belirli dökümlerimiz var ama o içerik bakımından demiyorum. Yani alimler, eserleri filan bunlar İslam hansübesinde maddeler halinde yazılı. Şimdi siz İslam hansübesini açıyorsunuz. Çok önemli bir çalışmaya bence 20. yüzyılda Türklerin yaptığı önemli işlerden biri. Tüm, eksik... dünya çapında tüm yapılan... eksikliklerine rağmen. Şimdi orada diyelim ki siz maddeyi okuyorsunuz. O maddeden siz bir içeri çıkartamazsınız. Eğer maddi yazan kişinin uzmanlık alanı farklıysa. Mesela ben Muhammed Berda'yı çalıştığım zaman edebiyatçı bir hocamız yazdığı için edebiyat tarafına ağırlık vermiş. Halbuki adam filozof değil mi? Ya da adam sanatkar olabilir, adam astronom olabilir. Dolayısıyla daha o açılardan da büyük sıkıntılarımız var. Yani kısaca elimizdeki öncüler bu çıkarımları yapmaya yeterli değil. Çok hızlı çıkarım yapıyoruz Yaptığımız şey aslında çıkarımımız var, ona öncül arıyoruz biz. Hı. Ve birkaç öncülden de sıçrama yaparak büyük genellemeler yapıp... Hakikati e, Ama bu zarar veriyor bize. Olaylara, bakışımıza, ondan sonra genç neslin meseleyi idrak edişine zarar veriyor. Bunlar doğru şeyler değil yani. Hı. En azından çok devasa bir sürprizle karşı ben tabii o taraftayım. Siz e, yanlış yapanların altını çiziyorsunuz. Yani yöntem olarak bu yapılmasın diye. Ben e, fotoğraftayım. Bir sürprizle en azından e, karşılaşma şeyimiz yok. Yani bir metin bulduk. Şey bir tartışma konusu diyor ya yani. Bulursun. Şimdi diyelim ki şimdi bak her kültürün bir kavram ve yargı uzayı var. Onun dışında çıkamazsın o. Şimdi şuna benziyor yapılan Yusuf. Şimdi Osmanlı'nın fotoğrafını çekmekle Osmanlı resmini yapmak farklı şeylerdir. Fotoğrafını çektiğin şey müdahale edemezsin o kadrajın durduğun noktaya göre bir o anın fotoğraf gerçekliğini birebir gerçekliğin yansıtırsın. yansıtırsın. Resim yapmak ise kafana göre ekleme çıkartma yapıyorsun. Biz fotoğraf çekmiyoruz şu anda. Resim yapıyoruz. Ve Kötü de yapıyoruz. onun onun söylediklerini dinlemiyoruz. Ona söylettiriyoruz istediklerimizi. Bizim dertlerimiz var, kaygılarımız var. İktidar kaybımız var, güç kaybımız var yani. Ona göre bir bakış yapıyoruz. Onu, hatta bazen şeye benziyor bu. Ben bir fıkra anlatayım ya. Sen beni biraz evet. gerdin çünkü. E, şöyle, şimdi temel e, her zamanki arkadaşlarıyla Fransız, Alman, İngiliz bir istibara eğitiminden geçiyorlar. Eğitim bittikten sonra bunlara ne kadar öğrenmişler, becerilerini ne kadar öğrendiklerini kullanabilirler imtihan yapmak için bir adaya tavşanı salıyorlar, tavşanı en kısa zamanda yakalayıp getir. İngiliz gidiyor, bir hafta içinde geliyor. Fransız gidiyor, beş gün içinde gidiyor. Alman gidiyor, bir gün içinde getiriyor. Temeli bırakıyorlar. Bir ay yok temel ortada. Bir ay sonra zürafayla geliyor. <gülüyor> Diyorlar ki ya temel. Ya, bir ay anladık da tavşan ya zürafa ne demek yani. Bunu duyan zürafa diyor ki vallahi ben tavşanım diyor. Çünkü zürafayı işkenceden geçirmiş temel. Tavşan olmayı ikna etmiş onu. <gülüyor> Şimdi bizim kendi tarihimiz okuma biçimimiz bu. Tarihimizi işkenceden geçirip ona istediğimizi söyletmeye çalışıyoruz. Ya bırak o konuşsun ya. Burada varı yok gösterelim, yoku var gösterelim. Ya çok entesan bir problem var. Şimdi genç bazı meslektaşlarıma dikkat ediyorum. Biz henüz kendi tarihimizin entelektüel bakımından bir anlatısını, hikayesini yazmadık. Yani Adıvar'ın yazdığı da bir malumat yığınıdır. Bizim yaptıklarımız da henüz baştan sona bir hikayesini yazmadık. Türkiye'de yok böyle bir şey. Elin yazıyor bunu. Yanlış doğru. Bizim buradaki arkadaşlar onları gömmek için yazı yazıyorlar. E sen yaz. Otur. Madem bu kadar biliyorsun. Adam yanlış doğru bir anlatı oluşturmuş Amerika'da. Çok uzak Amerika buraya. İngiltere'den bir anlatı oluşturmuş. İsrail'deki de anlatı oluşturuyor. Yani Osmanlı entelektüel hayatını, felsefi bilim hayatını nasıl bir hikayenin içerisinde modelleyebilirim adamın bir derdi var ya. Sen böyle bir derde sahip olmadığın gibi adamı tahkir ediyorsun, tezif ediyorsun, gömmeye çalışıyorsun. Şimdi benim burada anlatacağım başka bir fıkra var ama edep buna müsait değil, müsaade etmez. O açıdan biraz kendi hikayemizi yazmadan o hikayenin parçaları üzerine konuşmak çok doğru değil yani. Yine de hani ümit var bir yere bağlayalım diye söylüyorum Yok, burayı. Tabii bağlayalım Şöyle, çünkü güne genç, nazaran, nazaran gençler çok iyi. Bunu onlar yapacak. Evet. Tabii tabii çok. Yani iyi. hem sizin çalışmalarınız hem yazma eserlerin. Yok Ankara'da. Olmayan bir dünyanın varlığı. İstanbul'da çok çeşitli Anadolu'daki üniversitelerde çok değerli genç arkadaşlar var. Bizim söylediklerimizin büyük bir kısmını çöpe atacaklar, emin ol. Her açıdan. İnşallah dedim hocam. Yok yok ya abi, ben. De. ben Siz konuda, de inşallah dersiniz ben, zaten. Tabii tabii ben bundan ümit varım zaten. Yani. İnanılmaz e, isimler yetişiyor. Bir on yıl, yirmi yıl sonra bunların isimlerini çok duyacak Türk entelektüel kamuoyu diye düşünüyorum yani. Eyvallah. Evet. Hocam şimdi yine kısa bir aramız var. Yine evet. mi doldurduk ya? Yine doldurduk evet. Allah Allah. Biraz siz hararetlenince denince zaman çabuk aktı evet, diyeyim. Ki. Kısa ara, aradan sonra hocam kurumlarda, bahsettiğimiz kurumlarda okutulan eserlerin konuştuğumuz veçiyle Konusu, yöntemi ve amacı tamam. neydi ve belki eser örnekleri de evet. vermiş olursunuz. O aslında bir değişim var mı? Hususen onu merak ederim. Evet. Fatih'ten kanuniye doğru daha da inceldikçe yapı. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Yeniden merhabalar. Soruların peşinde devam ediyoruz. 16. yüzyıl Osmanlı entelektüel hayatının cari olduğu kurumlar konuşmuş idik. Şimdi burada da bu bölümde de, son bölümümüzde e, son bölüm zannediyorum. Hocam program çok güzel ve bereketli aktığı için e, şey yaptım. Son bölüm mü, sondan bir önceki bölüm mü? E, o kurumlarda okutulan eserler, medreseler, eğitim kurumlarında okutulan eserler konu, yöntem ve amaç bakımından e, ele alacaktık. Ama deminki bölümde çok e, ettim bölümü. Biraz ama evet. çok bereketli bir evet. e, sonuç hasıl oldu. O yanlış anlaşılmalar, ezberler ve belki en önemlisi zaman zaman söylediğiniz onu program boyunca. Orada şey de var, yani e, hani anlamak bir idrak sorunu değil, bazen bir niyet ve ahlak sorunudur diyorum ya. Evet. Bununla alakalı, bak şimdi güzel bir örnek geldi aklıma bu cümleyi söylerken. Şimdi adam yazı yazıyor. Diyor ki, Osmanlılar'da iki tane Beyazıt var, Bayezid yani. E, çünkü e, Osmanlı kendisini Ehl-i Sünnet'in, hamisi olarak görüyor. Halbuki Yıldırım Beyazıt o dedikleri döneme de denk düşmüyor. Fetihten sonra genelde bu söylenir. Dolayısıyla Yezi'tin ismini vermişler çocuklarına. Yezi't dedi de e, bildiğimiz Yezi't yani lanet okuduğumuz Yezi't. Evet. Halbuki hiç alakası yok. Burada artık bir idrak meselesi değil bu. Bu niyet ve ahlak meselesi. Oradaki Bayazıt, Bayazıt Bistamidir. Bayazıt Bistami de Bistami'de biliyorsun bir Türk prensesiyken prensi iken, e, derviş oluyor. Gitti ve Türk Türklerin kendi örnek aldığı, özellikle Türk hanedanlarının çok e, kendi örnek aldığı bir isimle dönüşüyor. Osmanlı Onun için bu isim veriliyor. Yüzitlerin üzerine kadar alakası yok. Ama bunun için işte masa başı düşünmeyeceksin. Kafa evet. gazı olmayacak. O gidip bakacaksın. Işin aslına, aslanına. İşte bu niyet ve ahlakla alakalı. Eyvallah. Ama diğer taraftan yine o Osmanlı, Numan'ın devleti Tabii. Diye tanımlanan tabii, tabii. bir yapı. Tabii yani çok güzel hatırlar. es şekâik değil mi? Evet. Osmanlı alimlerinin ilk tabakat kitabı Ebu Hanife'nin ismine nisbetle yazılıyor. Yani. Evet. Buralar tabii kaçırılınca hocam konuşmuştuk. Öyle dedim bu, yani niyet ve anak sorunu bu ya. Evet. Yani istediğin deviyet, pire yapabilirsin yani. O sözünüz hakikaten hocam anlamak bir idrak sorunu değil, bir niyet ve ahlak sorunu bazen. Bazen. Her ya çoğu zaman <gülüyor> Çoğu, evet. çoğu zaman da. Ee, hocam eserler e, bahsi. Siz üç tasnife bunu tabi tutalım demiştiniz. Şöyle eserler üzerinden tabii gidilebilir. Aslında çok da ayrıntılı birkaç program yapılabilir bunun üzerine Osmanlı medreselerindeki müfredat, Osmanlı ulemaçilerindeki eserler yazılan eserler şeklinde. Ama böyle çok sabit bir müfredat yok. O bilgi bizde tam yok. Var. Ee, Şükran Hanım'ın çalışmalarıyla diğer hocalarımızın çalışmaları bu üç aşağı beş yukarı ortaya konuldu. Cevat İzgi Rahmetli'nin çalışmaları var. Ee, ama bizim anladığımız gibi böyle Ankara'da bir müfredat hazırlanıyor. Tüm okullara gönderiliyor. Öyle bir müfredat yok. Daha çok ilim kamuoyunun belirlediği ve süreç içerisinde de değişen. Diyelim ki Osmanlılardan naif kitabı ee, nedir onun adı okuturken Cürcan'ın şeyde Mehmet Birgivi yazınca avamili onunki getiriliyor mesela 2. Selim döneminde filan ee, buradan eserleri tek tek hangi eser hangi konuda hangi eser okutuluyor hangi aşamada okuluyor o eserlerin hepsinin içimi var bir kere Osmanlı eğitim sistemi çok sistematiktir matematikseldir önce üç'e ayırıyorlar şeyi başlangıç orta ileri sonra her birinde 3'e ayırıyorlar Aşağı, orta, yukarı. ve Ona göre eserleri yazıyorlar, ona göre okutuyorlar. O çok teknik bir şey. Yani öyle ezbere hiçbir şey yapılmaz. Ee, belki ilk kuruluşta bunların hesabını veremezsiniz ama süreç içerisinde oturduğunda ha bu oturma da bazen problem oluşturur. Ne demek o? Şimdi sistem körlüğüne neden olur. Ee, dışarıdan gelecek yeniliklere kapalı olur her yapı. kadar gayet doğal. Tabii. Şimdi. Ama ben burada daha çok şeyi söylemek Osmanlılardaki bilginin Genel anlamıyla el ilim dediğimiz yani bilginin kendisinin e, amacı ne en nihayetinde? Hmm. Bugün de karıştırmamak lazım. Şimdi burada bir şey anlatırken onu tercih ediyoruz, övüyoruz anlamında değil. Resmi çekelim, fotoğrafı çekelim dedik ya. Fotoğrafı evet. çekelim, adam böyle bakıyor meseleye. Şimdi Osmanlarda, Osmanlı bilgi anlayışında bilginin e, konusu varlıktır. Varlık. Varlık. Ne anlamalıyız ondan? Varlık derken hocam? İşte işte. mı ne anlamalıyız? Tabii. Milattan önce 500'de beri düşünüyoruz varlıktan ne anlamalıyız gerektiği konusunda. Ee, varlık e, bize kendini nasıl verir? Mesela matematiksel olarak verebilir mi? Verir. verir. Dil olarak verir mi? Bunu şunun için evet. sordum. Varlık üzerine düşünen bir kafa. Her şeyi üzerine her şey düşünür tabii, demiştiniz. Tabi tabi tabi. O tabii. yüzden biraz tabii. açabilirim diye. Mesela sanat edebiyat dil bir varlığın bir dışa tezaviri değil midir? Şimdi bu açıdan bakıyor bakıyorlar. Diyorlar ki, varlık dediğimiz yapı kaç türlü kendini bana sunuyor. Bir dış dünya. Basit teknik terimler kullanmadan anlatıyorum. Dış dünya. Yani gökyüzü, efendim, bitkiler, hayvanlar, canlılar. Bunları bilmeye çalışıyorum ben değil mi? Bir de zihnimde bazı yapılar var mantık gibi. Bunları bilmeye çalışıyorum. Bir de e, dil diye bir varlık alanı var. Orada bak, nahiv var, sarf var, e, edebi sanatlar var. Bir de yazı diye bir varlık var. Yazmıyor muyum ben? Kitap yazıyorum, şunu yazıyorum. Dolayısıyla varlığı e, en genel anlamıyla dörde taksim ediyorlar. Dış dünyadaki varlık, zihnindeki varlık, dildeki varlık, yazıdaki varlık diye. Ve tüm bilimleri de buna göre sistematize ediyorlar. Bu müthiş bir şey. Hmm. Ve bu daha önce yok. Konu bu. Ha, şimdi Heidegger, Descartes için diyor ya, bilimleri sıflandırdı ama hani, e, kökü şudur. O kök nerede? Varlıkta. İşte müftah-ı saadede bu var. Varlıkta. Tüm bilimlerin kökü. Bu konu bakımından e, her şey uzanabilirliği gösteriyor. Bunu zenginleştirebilirsin yani. Sen diyelim ki dış dünyadaki varlık hakkında yeni bir disiplin icat edebilirsin. Ki icat ediyorlar. Zihindeki varlık için icat edebilirsin. Dildeki varlık için, yazıdaki varlık için icat edebilirsin. Mesele burada o sana konu olan, kendini sana veren, varlık dediğin en büyük kümenin belirli özellikler açısından tasdifini çok iyi yapmak. Ya hangi nesneyi, hangi kategori içerisinde inceliyorsun? Bu, e, bidayetinden beri <gülüyor> böyle miydi? Yoksa bu konuştuğumuz aralıkta mı bu keskinleşti? Yok, bunların hepsi genişte. var ama bu sistematizasyonunu burada, burada bu kazanıyor. Hı. Tabii tabii. Yoksa bunlar ta şeyden başlar, Mezopotamadan gelir, Platon, Aristotel üzerinden, özellikle i̇bn Sina e, üzerinden geçer, Razi gelir böyle. Ama bunu... E, Adam bunun için kitap yazıyor ya. Miftah-ı Sa'de ve Misbah-ı Siyade. Şimdi kitabın adı bile çok enteresan. Miftah-ı Sa'de. Mutluluğun anahtarı. Ne mutluluğu bu? bu? Sadece bu dünyada değil. Her iki dünyada. Hmm. İki, miftah misbahu Siyade. Efendi olmanın, yönetici olmanın lambası. Yani i̇limler öyle basit bir hadise değil. Bilgi yani, basit bir hadise değil. Sana hem e, mutlu olmanı sağlar, hem de seni efendi kılar. Kitabın adı bu. Ve üç ciltlik bir metin bu. Peki yöntemi bu varlığı hangi yönteme göre okuyacaksın? Orada da yöntemi ikiye ayırıyor. Bir diyor ki teorik okuyabilirsin. Yani ne demek teorik okumak? Onu nesneleştirirsin, karşına koyarsın, belirli soyutlamalar yaparsın, kavramları elde edersin, örnekleri kurarsın, yargılar elde edersin, onları temsil edersin filan. Bunu her şeyi yapabiliyor değil mi hocam? Nazari bir yöntem bu. Bir de bunun keşfi tarafı var. Sen böyle nesneleştirmeden, doğrudan onunla temasa geçerek, işte müşahede yöntemi dediğin, e, o şekilde varlık varlığı yabancılaştırmadan, varlığı var olanları yabancılaştırmadan onlarla birlikte olarak e, da bir bilme faaliyeti gösterebilirsin. Ama medreseler burada, Tamamen nazari. Niçin? Çünkü paylaşılabilir bilgi üretecek, şehri kuracak, ekonomiyi kuracak, hukuku kuracak, ahlakı kuracak. Biçimsel bilgi, biçimsel bilgi bizi e, gerçeklikle sıcak bir temas yapmaktan alıkoysa bile o formellik ortak yaşamayı mümkün kılan bilgi üretiyor. Bu çok dialektik bir şey yani. Hmm. Hani hatırlarsam bunun üzerine konuştuk. İnsanı, yani nazari bilmek esas itibaren neydi? Evrene narkoz vermekti, bayıltmaktı. Mumyalamak evet. hatırlarsam bunu üzerine konuşmuştuk. Ee, ama biçimsel bir rasyonizasyon başka türlü mümkün değil. Hmm. Yani biz canlı olarak evreni bilemiyoruz yani. Bir bayıltmamız lazım onu. Eyvallah. O duygulardan alındırmamız lazım. Eyvallah. Hmm. Şimdi girişte bu bölüme girmeden önce soracağım sorunun da cevabını verdiniz. Aslında şöyle yine de sorayım. O medese de e, şeyde konusunu söylüyorsunuz. E, yekpare bir e, müfvedat yok. Merkezden gönderilen Tabii. ve şu şöyle okutulacak diye. E, Taftazani ile seyyid Şerif arasındaki bir tartışmayı Fatih canlandırıyor. İki tane farklı yaklaşım var yerimizde. Hı hı. O iki yaklaşımlar yaklaşımdan hangisi okutuluyor ya da o iki yaklaşımdan birini Yok, okutmak geçen, isteyen geçen hafta söyledik medreselerde hepsi okutulur gergin evet. bir yapısı var dedik ya bir önemi bile yokmuş aslında onun şimdi söylediğiniz onlar sarayda yapılan cevabını... sarayda yapılan tartışmalar hmm. hatta bak medreselerde nazari okutuluyor ama bilginin tamamlayıcı ilkesi gereği keşfi bilgi tukaka yapılmıyor da tek de zavi de okutuluyor yine masanın üzerinde tabii olur tabii o da masanın üzerinde duruyor amaç ne burada ama amaç senin ta hakla olan irtibatın varlıkla olan irtibatın oradan başlıyor yeryüzüyle olan irtibatın yeryüzü derken büyük bir küme, evrensel kümeyle olan irtibatın ve öte denye irtibatını, üçünü birlikte el alıyor. Şimdi ne diyeyim okulan kitabı açıyorsun bu kelam kitabı olabilir, dil kitabı fark etmez hemen sana bunu söyler. Niçin ilim tahsil ederiz? En niyette amacımız ne? Kökenimiz şu andaki halimiz ve gelecek ahvalimizle ilişkin yekbari bir perspektif elde edebilmek için. Hmm. Bak dediğim gibi bu önemlidir, değildir, tercih edilir, edilir, o değil. Ama fotoğraf bu. Dolayısıyla bütün metinleri de buna göre organize ediyor adamlar. Ve bu çok ağır bir şey yani. Şimdi diyelim ki siz el vakıf şerr-ül mevakıf okuttuğunuz zaman adam sana düşünmekten başlatıyor. Yani sırf şu şerr-ül içindekileri üzerine Birkaç e, yıl konuşabilirim sana. Bak, düşünme yönteminden başlıyor, nazar. Sonra aklın genel kavramları, varlık, yokluk falan. Sonra tüm evren, tüm evren ama, evrensel kümede bulunan her şey, bu zihin dahil buna. Sonra e, hak, onu aklı olarak üzerine ne kadar konuşabilirsin, sonra da seni ilahiye, 3000 sayfa, oku sabahtan akşama kadar, anla. Dolayısıyla böyle bir perspektif var. Ve bunun için gerekli alet ilimleri, dil bilimleri, mantık, matematik her şeyi okutuyor. E, o müfredat üzerine ayrıca konuşmak lazım. O aslında böyle holistik, bütüncül bir perspektif var. Hmm. E, ve bunu şeye de vermeye çalışıyor. Üst seviyeli alimine vermeye çalışıyor. Yani sadece matematik mezunu, o ihtisası olabilir ya da tıp mezunu. Mesela bak tıp fakültesine, tıp fakültesiyle de tıp, Medresesine gidebilmen için burada asgari bir şart var mesela. Nedir o? Medreseyi bitireceksin. Hmm. Normal medreseyi bitirip sonra kabul alınıyor. Alim olmadan tabii bulunmaz. Klasik kilinliklerle. Çünkü insan alemin bir temsili. Çünkü tüm alemi bileceksin ki, tüm alemi bileceksin ki, o alemin e, mikro ölçekteki temsili olan insanla irtibat kurabilirsin enteresanmış. Çünkü bu. insanı tamir etmiyor bunlar, tedavi ediyor. Onu bir makine, bir nesne gibi görmüyor yani. Hmm, bugünkü matematik e, gibi. Bugün kavgada, bugün tartışmalı, tıp felsefesinde hangisine ağırlık vereceğiz? Yani bu, o, o kadar Bugüne de bu kadar haksızlık yapmaya yani bugün de bunu tartışıyorlar. Yani biz hastayla olan ilişkimizi nasıl kuracağız? Hmm. Onu nesneleştirerek mi? Onu bir duygu, vicdan varlığı, anlam değer varlığı olarak görerek mi falan? Bunun üzerine tartışıyorlar. Dolayısıyla basit bir hadise değil bu yani. Onu demek istiyorum. Hmm. E, bu yekpare fotoğraf bu. Sen buradan ilerleyebilirsin. Okutulan kitapları sırayla oku. Yani bir önermenin anlamlı olabilmesi adam 113 tane şart koymuyor mu? Hatırla bunu söylemiş Mehmet Kafiyeci. Zeyd ayaktadır önermesinin anlamlı olabilmesi 113 şart lazım deyip giriyor işin içerisine. Dil şartları, mantık şartları, bela şartları... Varlık şartları sayıyor, sayıyor. Ve cümle cümle. Hadi anla. Yorumla. Madem bu kadar e, pazusuna güvenen insan var çıksınlar, şu metni yorumlasınlar. Ben metnin 3 maddesini ancak anlayabildim. Çünkü o eğitim sistemi içerisinde yetişen bir insanın anlayabileceği bir yapı o. Çünkü sonuç o. Öncüleri bileceksin yani. Hmm. Bağlam dolayısıyla. Tabi. Ha o dönemin şartlarında bu böyleydi yapı. Mantık. Ve dil ağırlıklı bir şey. Şimdi ben şöyle söyleyeyim sana. Osmanlı medreselerini e, özetle dersen şöyle diyebilirim bak. Akaid'de Hanefiler. E, hukukta, fıkıhta şey, Akaid'de maturidiler. Akaid'de maturidiler. Fıkıhta, hukukta Hanefiler. Kelamda ee, eşairiler yani mütekellimin geleneğine mensuplar. Doğa bilimlerinde doğa felsefesinde çok enteresan bir pozisyonları var. Ee, mahiyeti ilişkin yani görünmeyen tarafı tamamen kelamcı ama e, görünen tarafıyla i̇bn Sina'cı bir perspektifleri var. Bunu ilk defa söylüyorum burada. Hmm. Ve matematik bilimlerde de hisabi bir karakterleri var. Mesela Platoncu değiller. Pitagorasçı değiller. E, tamamen harizmi geleneğini takip ediyorlar. hesabi bir kafaları var. Şey, yani, okutulan kitaplardan bunu biliyoruz. Çıkan fotoğraf. Tabii bu. yani ne geometriyi ne de e, aritmetiği sayılar teorisini e, varlık dediğimiz bütünün kurucu unsuru olarak değil daha çok e, semboller e, ve onlar arasındaki işlemler olarak görüyorlar mesela. Okutulan hesap kitabı, cebir kitabı ya da işte geometri kitabına baktığın zaman bunu görüyorsunuz. Hmm. bu şekilde örgütleyebilirsin yani bunu eleştir ayrı bir konu ama önce bir fotoğrafı çekelim fotoğrafı. burada tabi şey de yok değil mi hocam hani Sanseman'da da Süleymaniye'de de Beyazıt'ta da bunun muhalife ya da bunu yanlışlayacak bir somut fotoğraf şöyle, şöyle o okuma biçimleriyle alakalı aslında bu da önemli bir konu da şimdi metinlerin okuma biçimlerinde öğrenci ne zaman soru soracak ee, ne zaman müzakere ve tartışma yapılacak bunların hepsi belirlidir dil olarak tabii ee, en son aşamada ee, öğrenci'nin özledim. tercihleri var ee, soru her an ve her zaman e... şimdi metni açıklamak için soru sorarsın, konuyu anlamak için soru sorarsın, konuyu itiraz etmek için soru sorarsın. İtirazı kesiyor önce bir anla. Önce bir anla diyor yani ee, şimdi birinci sınıf bir öğrenci kalkıp Hegel'i eleştirmeye başlıyor bizde ne anladıysa, ben anlamadım da o nasıl anladı bilmiyorum yani. Hmm. Hocam tamam. filozofu eleştirmeyeceksek niye buradayız diyor arkadaş. Bunu bir usule bir tabii, yönteme koymuşlar. adab. Bugün Ve, yok bu. Var var. Usul var Hem mı? Eleştirel düşünce dediğimiz bir şekilde. Hayır müfettirat bazında söylüyorum biz hocam. Bizde yok. Yani ama... hoca kızıyor, hoca kızarsa ya da hocadan korktuğu için <gülüyor> soramaz. <gülüyor> tabii tabii. Eleştirel düşünce dediğimiz sistem aslında bunu bize bir kısmıyla verir. Ya mesela nerede e, öğrenci? Öğrenci tercihte bulunuyor belli bir aşamadan sonra. Özellikle istiksa dediğimiz bir sistem, şey var. En üst aşağı istiksa derinlemesine araştırmak demek. Bunun da üç basamağı var. Bu Sastan... istiksa derinlemesine içine girmek hmm. demek konunun. Bu aşamada öğrenci sadece itiraz etmekle değil, kendi tercihini de vaz etmekle mükellef. Ve bunu hmm. argumentatif hmm. olarak da göstermek zorunda. Ya ben şunu tercih ediyorum çünkü ya ben Ebu Hanifi'yi çok sevdim ya da ne bileyim Gazali'yi çok sevdim i̇bn Sina'yı çok sevdim değil. Orada ister e, şunu seç ister seç. O senin kendi tercihin artık. Hmm. Bu mezuniyet tezi gibi bir şey oluyor. Yani evet. Bu, bu, bu çok ince bir şey. Ama tabii bu dediğim gibi bir süre sonra bir mekanizmaya dönüşüyor. O mekanizma bir süre sonra e, mekanizmanın Sökün ettiği, ortaya çıktığı köklerden uzaklaşınca e, içi boş bir yapıya da dönüşebiliyor. Bunun, bu risk de var ve belli aş yerlerin aşamalarında bu oluyor. Orada işte ne oluyor? Tecdit dediğimiz adesi çıkıyor ortaya. Yani tekrar o sisteme sorularını kazandırmak, geri vermek. Hmm. Niye böyle yapıyorduk? Çünkü. Niye böyle yapıyorduk? Çünkü. demek. Ve bu da Osmanlı medreselerinde belli dönemlerde olur. Eğitimin tabiatı bu zaten. Yani bütün zamanları kapsayacak bir model zaten insandan çıkamaz. Mümkün değil. Çıkamaz. Eğitim en dinamik şeydir. Şimdi bunu biraz da yanlış anlıyoruz. Eğitim, hatta Eğitim Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı en zor hadisedir. Ben yurt dışında Amerika'da, Kanada'da okurken dikkat ettiğim bu görev yaparken dikkat edeyim bir şey sürekli eğitim tartışılır. Çünkü çok dinamik olmak zorunda o klasik geleneklerdeki gibi bir model oluşturup o modeli sürekli kullanmak bir süre sonra Eğitim sisteminin içe çökmesinden oluyor. Bu bizim medreselerin başına geldi. Hmm. Yani medreseleri bu açıdan restireceksin. Aşırı rasyonelite hayal gücünü öldürür ve içe çökersin. Osmanlı medreselerin en problemlerinden bir tanesi şey, aşırı rasyonelitedir. Aşırı rasyonelite. Bu, aşırı e, teorik klasik, klasik ezberin çok dışında bir şey. Öyle ama ben bunu yıllar önce TRT2'de bir programda da söylemiştim. Aşırı rasyonelite, aşırı biçimsellik, aşırı mekaniz, mekaniklik e, çok önemli bir problemdir medrese eğitim sisteminde. E, çünkü bir süre sonra dediğim gibi içe çökmeye neden oluyor. Soruları e, kaybediyor. Ve uçlarda dolaşıyorsun artık. Haşiyenin haşiyesinde dolaşıyorsun. E, uç cevaplarda dolaşıyorsun. Nereden gelmiştik buraya? Meselesi ortaya çıkıyor. Onun için bazen mesela bunu ben söylemiyorum ha yanlış anlama. Aç Saçaklızade'nin medrese eleştirisini oku. 1740'lar bu 30'lar 40'lar. O dönemde çünkü bir tecdit hareketi var. Saçaklızade medreseleri neredeyse yere gömüyor. Saçaklızade büyük bir müderris. Medresede ders veren bir adam yani, büyük bir alim. Ama soruların kaybedildiğini görüyor. Ha, Aynen bunu diyor. Ne anlıyorsunuz okuduklarınızdan arkadaş siz diyor. Hmm. Sorular yok orada da. Bu metinler niye yazılmıştı? Hangi soruları çözmek için üretilmişti? Bunlar ne diyor? Bunların mistakı ne? Mefhum ne? Mefhumunu anlamadan, mistakını ama Benim yaptığı eleştiri yapıyor o dönemde. Tertibur'un kitabında, Türkçe'ye de çevrildi o. Orada oku bunları. Çok ciddi bir eleştiri. Ve bu ahlaki sorunlara da neden oluyor. Saçaklı Zade'ye göre. Niye? Çünkü artık gösteriş için, e, mal makam için, mevki için, anlıyor numarası yapmış gibi yapıyorsunuz diyor. Siz anlamıyorsunuz metinleri. Aynı böyle söylüyor. Siz mış gibi yapıyorsunuz diyor. Erzurum İbrahim Hakkı'nın var. Mesela. Medrese. Tabii. Yani dolayısıyla belirli dönemlerde bu, bu ama kaçınılmaz bir şey. Bu sadece e, Osmanlı ile İslam ile şey ilgili değil. T eğitim sisteminin tabiatıyla Hı. alakalı. Çok dinamik olması lazım onun için. Sürekli e, kendini gözden geçirmesi gereken bir yapı o. Onun için de eleştirilmesi gerekiyor. Evet. Eleştirilmesi için de e, hafif anlaşması gerekiyor. Evet, Aslında yani, çok normal bir evet, akış sürüyor. Evet, normal bir akış. Sadece sonra. o eleştiri, kritiğin gecikmesi, belki Cumhuriyet sonrası yok, yok, yaşadığı... yapıldı bu ama kendi büyük paradigması içerisinde yapıldı. Zaten hmm. artık Cumhuriyet dediğin, Cumhuriyet değil şeyden mühendisânelerden başlıyor. Artık o bilginin işlevselliği kaybolduğu için, yani medresenin verdiği bilginin belli bir tarafın işlevselliği kaybolduğu için yeni kurumlara ihtiyaç duyuluyor. Evet. Hmm. Peki hocam bir parantez. Biraz yanlış da anlaşılabilir bir soru. Bugün de tabii bu bağlamda değil hususen dini ilimler merkezli medreseler var. Türkiye'de. Onların müfredatına bakabilme imkanınız Baktım, oldu tam, tam. mu? Kanaatiniz Hüsur, mi? Ben medrese okudum ya. Doğru siz ya medrese... Ben medrese okudum. Biliyorum biliyorum. Ya. O medrese değil o. O Tavşanın suyunun suyu. Büyük kısmı böyle. Tabii tabii öyle. Yani ben Anadolu'ya gittiğimde orada medrese okuyan çok değerli insanlar onlarda da görüştük, okudukları metinleri mütahale ediyoruz filan. O medrese değil artık. O bir imitasyon o bir taklit o. Ama bu taklit aslında çok uzakta. Bak, Metinler şimdi, dolayısıyla metinlerin güncellenmesi metin dolayısıyla, dolayısıyla. Bak şimdi önemli olan medrese, üniversite, şu kurum bu kurum değil. değil. Önemli olan bir toplumun eğitimidir. Öğretimidir. Bunun için sizden ensümanlar geliştirirsiniz. Medreseler bize verilmedi. Medreseleri kurduk. Bunu bak Karahanlılar kurdu. Hı. Selçuklar geliştirdi. Osmanlılar e, nedir? Zirveye taşıdı diyelim. Başka okullarda kurulacağım sadece medreseler değil ki diyelim ki Han Müslümanları 17. yüzyılda eğitim kurumlarını ürettiler. Endonezyalılar 17. yüzyılda kendi eğitim kurumlarını ürettiler. Bunların özel adları bile var. Hı. Afrika'da üretildi. Yani burada önemli olan e, herhangi bir soruya verilen cevabı dondurup onun e, övgüsünü yapmak değil. Nasıl eğitim yapacağız biz? İleride başka mü, üniversite kurarsın canım. Medrese değil tedrese kurarsın. Önemli ki o. Yani tarihteki belli bir tecrübeyi dondurup Kutsal. ona güzelleme yapmanın bir anlamı yok. Bugün medrese dediğin şey ben de okudum. icazetim de var. E, pek işe yaramaz yani o açıdan. Belirli bir işlevi var. Klasik Arabi bilimleri Dil. öğretir ama bu bilgi bu değil ki. Yani sen bak biraz önce bahsettik. Medreselere dokunan doğa felsefesi okutuluyor. Doğa bilimleri okutuluyor canım. yani kendi, O dönemin anlayışı içerisinde tabii. Hmm. E sen şimdi fi, fiziği, bugünkü fiziği, bugünkü kimyayı, e, dışarıda tutarak nasıl bir medresiyetim yapacaksın? Senin tanımla, klasik medrese tanımına aykırı bu. Hmm, bu çok önemli. Eğer sen diyorsan ki ben medrese sistemini devam edeceğim, ettir. Bak varım ama bu şekilde ettir ama. Med medrese o medrese değil. Varlık tasavvuru ne? Şu hmm. andaki medresenin varlık tasavvuru ne? Sorusu ne? Bilimleri, bilim dallarını, yani ulumu nasıl tasdif ediyor? İlmi nasıl taksim ediyor? Şimdi her eğitim sisteminin bir bilgiyi taksimi, bilimleri de tasdifi gerekir. Her eğitim sisteminin? Tabii. Biliyin bir tanımlayacaksın bana. Onun belirli taksimatı var, Taks, zatidir o. Hmm. Bir de bilim dallarını sınıflandırır. Nedir mesela? Var mı böyle bir şey? Niyesini söylemeniz. Ee, dayandığı ben. varlık tasavvuru ne? Nedir mesela? Nasıl bir varlık? Tasavvuru? Bunlar öyle e, yapılmış, üretilmiş zatı bir tecrübeyi bağlamından kopartıp onu üzerine şiir yazmak değil ki bu böyle bir şey. Hmm. Anlıyor musunuz? İş ciddi. Keşke. O modeli esas alıp onun güncelleyerek yeni bir perspektif geliştirilirse bu denendi ama yani mesela İttihat Taki döneminde Medreseti Süleymaniye Medresi Aliyeler bu imatiplerin örneği bunun bir denemesidir mesela bu mesela ben hatırlıyorum bizim Trabzon'da Rize Artvin o bölgede de orada bir klasik ulema bunu denedi yani Medresiyi müfredatıyla yenilemek bakımından. Hmm. Çeşitli İslam dünyası, çeşit coğrafyalarına da denendi bu. Ama mevcut eski geleneğin içeriğini azaltarak, seyrelterek, okumak medrese demek değil yani. O sadece bak o niye doluyor? Lafız olur, mefhum ve mistak orada olmaz yine yani. Biraz önce verdiğimiz örnek gibi. Medrese kelimesini kullanarak lafzını kullanarak mefhumu ve mistakını tespit etmiş olmuyorsun. Önemli olan bugün biz insanlar nasıl öğreteceğiz? Ya buna bir cevap verelim. O bu cevabın neticesinde ortaya çıkan kurum neyse, kaldı ki başka milletlerin tecrübeleri üniversitelerin bir tecrübe, özellikle 1800'den sonraki Humboldt üniversite tecrübesini de dikkate al. Bugün başka araştırma akademiler, değil mi? Araştırma kurumları, bilim merkez, araştırma merkezleri bir sürü bilgi çünkü çok dallar. Budaklandı. Ee, ve onu belli bir yere sıkıştırmak da mümkün değil. Biraz gerçeklikle e, muhatap olarak o gerçeklikliği değerlendirerek yeni yapılar kurmak mümkün. Hmm. Ama zayıf yani şöyle e, şimdi Sen ya... benim bu cevabımdan pek memnun kalmadın Yok yok yo, ben e, şeyi anlamaya çalışıyorum sadece hocam e, bir tarafıyla tabi devletin tırnak içerisinde tanımadığı yapılar e, bunlar e, sağlık, ne kadar sağlıklı iş, işleyeceği meselesi bir kenara bırakarak ama ilahiyatı baz alayım. Ee, kelam e, okutuluyor diyelim. Hı hı. Onun incelmesi e, bugünkü Ya e, şöyle yap ya. Fizik... ilahiyatlardaki eğitim sisteminin daha rafine hale gelmesi, daha içerik kazanmasına çalış. Geliştir bunu. Buna ilişkin teoriler geliştir. Hı. Eğitim teorileri yaz. Ya Osmanlı'da her şey yürürken bile adam eğitim sistemi üzerine eğitim teorisi yazıyor. Hı. Metinler üretiyor. Müfredat üzerine çalışıyor. Sen Arayış halindesin. Doğrudur. Teori geliştir. De ki mesela İlayat fakültesi şu şekilde çalışsın. Şu şekilde üretsin. Bunu e, kitap haline değiştir. Bir teoriye dönüştür. Uygulansın bu. Kimse engellemiyor. E, tabii canım. Yani. Evet. E, parantez olmuş oldu hocam en azından. Büyük bir parantez oldu. Var evet. olan e, şeye, şeye işte. gelemedik. E, Türkçenin nazari bir... E, evet evet hocam gelemedik. vaktimiz de bit. Bitti bitiyor gibi ama buna bir gir, girsek güzel olur. Yok buna giremeyiz ya gidersek öyle Başlayacağım tabii tabii. O, o zaman o önümüzdeki hafta en az, en az yarım saat lazım. Önümüzdeki hafta Türkçe'nin bir e, bilim dili haline gelmesi ni oradan giriş yapmış olalım en azından. Başka bir konu konuşacağız ya İtalya üzerine. E, Ortak bunu kenarda sının bir. Bunu, ona mı? devam ederiz başka bir zaman. Ha, bu... Bir düşünelim onu. Düşünelim onu. Yani sen şeytan avukatlığına soyununca. Şeytan işin ee... içine girince böyle oluyor işte. <gülüyor> Konuyu yetiştiremiyoruz. Netleşmiş oldu. Bir tarafıyla tabii bunu şeyde dolayı da sordum hocam. E, haberlerde görmüşsünüzdür zannediyorum. Afganistan'da bir e, hocayla bir röportaj yapılıyor. Mecelle okutuyorlarmış okullarında da. Okut. E, oradan da hareketle. Ya bak şimdi e, e, Harizmin'in Cebir kitabını okutuyorum. Demekle, de, öyle de ne olacak yani? Şimdi bunları bilmek Bunlardan istifade etmek, bunları güncellemek başka bir şey. 500 yıl, 1000 yıl önce yazılmış metni olduğu gibi okuyup anlamak başka bir şey. Yani literatür taraması yaparak. Şimdi bak Nifton büyük bir bilim adamı değil mi? Newton dünyanın yaşını hesaplamak için ne yaptı? Oturdu, kutsal metnlerine koydu Tevrat ve İncil'i. Bir hesaplama yaptı peygamber. 6000 yıl evren 6000 yaşında. Araştırma mı yaptı? Düşündü mü? Yok. Literal bir okuma yaptı. Elindeki mevcut eski metinlerden hareket ederek. Hmm. Ama biz bugün biliyoruz ki 4,5 milyar yıl dünyanın şeyi, işte Kelvin yaptı daha sonra, o da bazı yanlışlardı falan, falan Yani Demek istediğim şu, herhangi bir konuda konuşmak, o konunun bizzat kendisine muhatap olmayı gerektirir. Sen o konunun, o nesnenin neyse o olgu olayın, Muhatabı olursa o sana hitap eder zaten, konuşmaya başlar. Literal okuma e, değersizdir demiyorum. Aristoteles'in metinlerini biz bugün okuyoruz, Kant'ı da okuyoruz. Bunları okuyalım ama bunları esas alarak gerçeklik hmm. hakkında bir tasvirde bulunmuyoruz. Sadece bunları okuyarak. Sa Tabii. Mümkün değil yani. Hmm. Şimdi Aristoteles'in doğa felsefesinde i̇bn Sina'nın doğa felsefesinden hareket ederek doğaya bakmıyoruz. Onu kısmen değerlendiriyoruz ya da bugünkü bilgilerimizden hareket edip onu yorumlamaya çalışıyoruz. Bunu eklemlemeye çalışıyoruz çünkü neticede kavguruştu düşünürler. Bilim adamları geleceği ilişkin de implikasyonlarda bulunabilirler. Ama e, bilimin geldiği son noktayı e, esas alıp oradan devam etmekte fayda var. Bu e, az önce söylediğiniz... Çünkü ben, bilgi beşeri bir şey ya. Yani, Biz o, üretiyoruz onu ya. Yani. Az önce söylediğiniz şey hocam, e, o iktidar e, meselesi biz Türklerin de büyük bir boşluk, evet. onu i̇ktidar kapatmadan kaybı. iktidar kaybı, onu kapatmadan başka. Yani imparatorluk kurmadan bu şey olmayacak mı diyorsun? Sanki öyle bir ferahlamayacağız <gülüyor> evet. gibi duruyor. Hocam vaktimiz bitti. Eyvallah. Tek, ee, i̇yi akşamlar dilediklerimizle. Önümüzdeki Teşekkür hafta. Ediyorum. Önümüzdeki hafta soruların peşinde de Akdeniz. Havzasını. Havzasını özellikle İtalya'yı konuşalım. Özellikle bir İslam medeniyetinin bir devamı olarak İtalya'yı. Bir parçası olarak. Bir parçası olarak evet. İtalya'yı konuşacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.